Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte Cebrail'e karşılaşmasını konuştuk arkadaşlar. İlk beş ayet, Alak suresinin ilk beş ayeti Cebrail tarafından peygamberimize öğretildi. Oradan titreyerek eve dönüyor. Beni örtünüz diye. Zemmiluni, zemmiluni diye geçer. Ya eyyüel müzzemmil de ayet gelecek zaten. Eyvörtülere bürünen demek. Ve derin bir uykuya dalıyor. Şimdi bu derin uyku meselesini de söylemem lazım arkadaşlar. Bu Büyük İskender'in bütün savaşlardan önce çok kısa derin bir uykuya daldığını dağıldı. uykuya söylüyor e, biyografisini yazanlar. E, savaştan önceki uyku... Aynı zamanda nerede var? Bedir Savaşı'nda var. Gelecek inşallah göreceğiz. Cenab-ı Hak onlara Kur'an-ı Kerim'de de anlatılıyor. Öyle bir ağır uyku veriyor ki mızraklarına dayanmış olarak böyle ayakta uyuyorlar neredeyse. E, çünkü derin uyku rahatlamanızı ve gevşemenizi sağlıyor arkadaşlar. Yani e, stres, depresyon ve e, nasıl diyeyim sizi... E, götüren ve giderek sağlıklı düşünmenizi, muhakemenizi engelleyen bir şey uykusuzluk. Ben uykusuz kaldığım günün vaazlarını beğenmiyorum mesela. Eğer bir gece önceden uykusuzsam o günkü vaaz tamam konumu anlatmışım ama çok yaratıcı değil. Çok böyle hani güzel noktalar bulamamışım yani. Konuyu anlatmışım. Öyle oldu. Bu bütün hayatımız için öyle herkes için uyku mu? uyku konusunda çalışın arkadaşlar bir araştırın yani sağlıklı uyku yeterli uyku e, uyumadığınızda ne oluyor mesela gece yaşıyorsunuz gündüz e, uyuyorsunuz yeni arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de defalarca yani en az 5-10 yerde tam saymadım biz geceyi dinlenmeniz için gündüzü de çalışmanız için yarattık diyor yani Allah'ın yarattığı düzeni tersine çeviriyorsunuz Gece oturarak, gündüz uyuyarak. En sağlıklı uykunun işte herkes için değişebilir bu late riser, early riser insan tipleri var. Yani bazılarının gece ampuller yanıyor zihninde tam çalışma şeyi oluyor bazılarının sabah erken. Ama ideal olan arkadaşlar ben biraz bu işte sanatla, edebiyatla, ilgilenen, yani üreten sanat üreten, edebiyat üreten bu yaratıcı işlerde çalışan insanların biyografilerini çalışmıştım bir ara bunların çok büyük çoğunluğu arkadaşlar sabah beşte masaya oluyorlar. Beşte, altıda yani. Ve bütün o en etkili çalışmalarını öğlen on bire kadar kadar yapıyorlar. Ondan sonra işte öğlen üzeri biraz uyuyorlar. Ondan sonra da sosyal işlerini yapıyorlar yani. Akşam da okuyorlar üçünü böyle çok çok çoğu büyük çoğunluğu. Gece çalışan da var ama çoğunluk böyle. Mesela Peygamber Efendimize Müzzemmil Suresini de örnek vereceğim size. Müddessir Suresi'nde Alak, Müzzemmil, Müddessir. bunlar çalışmanızı isteyeceğim. Ee, orada da göreceksiniz arkadaşlar. Gece namazını Peygamberimize emrederken Cenab-ı Hak... Diyor ki Allah sizin hepinizin işte gündüz eşit yaşamadığınızı, bazılarınızın yorucu işlerde çalıştığını biliyor. O yüzden kolayınıza geldiği kadarını yapın diyor. Yani saatler boyunca ayakta kalamayacağınızı geceliğin Allah biliyor diyor. Ama şurası çok önemli. Kalkmayı verin demiyor. Yani kalkılıyor. Peki derin bir uyku çekiyor Peygamber Efendimiz. Uyanınca başından geçenleri eşine anlattı ve korktuğunu söylüyor Hazreti Hadise'ye. E neden korkuyor Peygamberimiz arkadaşlar? Aklını kaybetmiş olmaktan korkuyor, e, cinlere karışmış olmaktan korkuyor, şeytan çalmış olmasından korkuyor. Çünkü bir kriteri yok. Yani bu gördüğüm melek miydi gerçekten? Hani nasıl bilebilir? yanında daha önce melek görmemiş, birisi anlatmamış, bir peygamberle tanışmamış, bir kitap okumamış, yani önceki dinlerin hikayelerini okumamış, ritimlerini okumamış bilmiyor. Hiçbir kıyaslayabileceği bir şey yok. Kendimden korktum diyor. Şimdi burada Hazreti Ali'nin 3-4 cümlelik bir cevabı var arkadaşlar. Ben bu cevaba çok hayran. Neden çok hayranı biliyor musunuz? Diyor ki bakın, korkma. Allah seni hiçbir zaman utandırmaz bir demek ki o durumlar insanın yani utanacak bir durum hani cin çarpması, şeytan çarpması aklını kaybetmesi yani insanın toplum içinde hani biraz kötü bir pozisyon insan için seni Allah hiçbir zaman öyle bir pozisyona düşürmez nereden biliyor? daha peygamber bile hani bilmiyoruz yani daha yeni yani oğlanı ne olarak tanıyor? Koca o olarak tanıyor. İşte buradan sonra söylediği şeyler arkadaşlar bizim için hayati önem taşıyor. Çünkü Allah'ın kimi kötü bir durumda bırakmayacağını öğrenmiş oluyoruz. Çünkü diyor sen şöylesin, şöylesin, şöylesin, şöylesin. Sayıyor Peygamberimizin bazı vasıflarını. İşte bu nedenlerle Allah seni hiçbir zaman kötü bir duruma düşürmez diyor. Hiçbir zaman seni utanmaz Çünkü, şimdi kendinizle lütfen bunu, yani şey oluşturun, checklist. Böyle bakın ben de ne eksik bunlardan, neyi eksik yapıyorum. Yani çok geç kalmadan hayatın başındasınız arkadaşlar. Bu özelliklerin sizde de olmasına çok dikkat edin. Ki utanılacak zor durumlara düşmeyesiniz Çünkü sen akraba hakkına riayet edersin akrabalarla ilişki ve onların korunması, himaye edilmesi, yardıma muhtaçlarsa yardım edilmesi. Yani sizi temzih ederim ama eve gelen misafire hoş geldiniz bile demeyen gençler var arkadaşlar. Bırak yardım etmeyi, anneye işte onların hatırını ziyaret etmeyi falan hoş geldiniz bile demiyor. Halbuki arkadaşlar e, Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam e, diyor ki akrabalık bağı, bunu kim keserse o akrabalık bağı Allah'ın arşına yapışır ve kıyamete kadar kendisini kesene beri dua ederdi. İşte o yüzden o insanın işleri yolunda gitmez. O yüzden akrabalık bağını kesmediğin için Allah seni utandırmaz. Akrabalarınızla iyi geçinmek sizin insan ilişkilerindeki başarınızın kriteridir arkadaşlar. Çünkü arkadaşlarınızla tabii ki iyi geçinirsiniz. Çünkü onları siz seçtiniz zaten. Zaten hoşumuza gidenle arkadaşlık yaparsınız yani. Peki akrabamızı kim seçtim bizim için? Benim yengemi, benim havamı, benim amcamı kim seçtim Allah seçti benim için. Çünkü beni bu ailede o yarattı yani. Dolayısıyla her tip insan var onların içinde. Ve benim onlarla iyi geçinmem, bütün insanlarla iyi geçinebileceğim anlamına gelir. Çünkü her yani seçmediğin ve çoğu kere de hoşlanmadığın, çoğu sevmeyiz yani insanlardır. Buna rağmen onlarla iyi geçinebiliyorsan haklarına, hukuklarına riayet ediyorsan sevdiklerinle zaten haydi haydi geçinirsin. Bir de akrabalarla geçinmenin kritik olmasının sebeplerinden biri diğerleriyle yani sosyal ilişkilerimizde paylaşacağımız çok şey yok, bir menfaat çatışması çok yok. Ama akrabalarla menfaat çatışması var. O yüzden de onlarla ilginç bir kütler. Birincisi bu. Sen akraba hakkına riayet edersin. İkinci özellik doğru konuşursun. Arkadaşlar şaka bile olsa yalan söylemeyin. Yalan söylememeyi beyaz yalanlar dahil arkadaşlar şiar haline getir. Yani birisi size, siz birisine bir şey söylediğinizde o kişi size yemin et demesin. Çünkü hani o söylüyorsa doğru söylemiştiniz. İkincisi özellik oydu. Üçüncüsü aciz olanların işini yüklenirsin. Yani birisi bir şey yapamıyorsa yükleniyormuş Peygamberimiz. Onun işini yapıyor aciz olanların, çaresiz olanların işini yaparsın fakiri doyurur. Bunu, bunu psikologlar bile yanlış biliyor bugün arkadaşlar. Yani aranızda psikoloji okuyanlar var mı? Yani böyle çok üstlenme işte. Çok üstlenme öyle herkesin her şeyini falan diyorlar. Zem Fakiri duyurur, misafire ağırlar, halka yardım edersin. Yani sen bu karakterde birisin, allah Teala seni asla utanmayamaz diyor Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz'e. Ee, müellif diyor ki arkadaşlar İbrahim Sarıçak hocamız yazan kitabın yazarı. Gerçekten Hazreti Hatice bu nazik durumda izlenebilecek en güzel yolu seçmiştir bir bak her şeyden evvel olayı gizlememiş kendisini ve kocasını şaşkınlık ve korku içinde ve sürüncemede bırakmamıştır. Ne yapmıştır? Hemen Hazreti Peygamber'i alıp amcasının oğlu Barakabin'in evrene götürüyor. Neden? Çünkü bakın ne yapıyor yani bu konuyu kim bilebilir? Bu konuyu kim bilebilir? Bizi kim rehberlikin? Ya tamam işte ne güzel Cebra işte sen zaten şahane birisin, tamam işte yani peygambersin deyip de bırakmıyor. Çünkü bunu diyecek yetki onda yok. Yani bunu diyecek bilgi, yetki, ya bu ikna edecek mi Efendimiz? Ne yapıyor? Bakın bu çok önemli bir şey. فَسْبَلُوا اَهْلَا دِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُ bir şeyi bilmiyorsanız ehline soruluyor diyor ayet-i okulda kim bilebilir Mekke'de kim bilebilir bu görünen melek, melek mi gerçekten var efendim çünkü bütün eski, e, eski ahidi, Tevrat'ı, İncil'i okumuş e, bilen, orada yazılanları bilen bir bilgi insan, çok yaşlı ona götürüyor efendim gözleri görmüyor, kitabı mukaddesi çok incelemiş onu İbranice harflerle Arapçaya çevirmiş. Yani bu derecede e, Hristiyanlığı kabul ettiği de söyleniyor e, son din olduğu için. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başından geçenleri dinliyor. Baraka, ve diyor ki bu gördüğün Allah'ın Musa'ya indirdiği Cebrail'dir. Keşke senin davet günlerinde genç olsaydım. Keşke kabilenin seni yurdundan çıkaracağı günler hayatta bulunsaydı. Şimdi peygamberimiz böyle bir şok yaşıyor ki arkadaşlar burada. Beni çıkaracaklar mı Mekke'den diyor. Çünkü o kadar sevilen, o kadar böyle herkesin değer verdiği, hürmet ettiği, ahlakken çok seçkin, kimseyle 40 yaşına kadar bir problemi olmamış. Hiç kimseyle böyle bir insan arkadaşlar beni çıkaracaklar mı diyor evet çünkü senin getirdiğin şeyi getiren herkes bu düşmanlığa uğramıştır yani senin gibi kavmine yeni bir gün getiren bir kimse yoktur ki ürkünden çıkarılmasın diyor Baraka bin efendim. eğer o günlere yetişirsem sana yardım ederim diyor Baraka'nın bu sözleri Peygamber Efendisi için rahatlatıyor arkadaşlar yani ne ne anlamda için rahatlatıyor? Peygamber olduğuna kani oluyor e, ve meleği tekrar görmek istiyor. Yani artık hani yeni başka bir şeye geçti değil mi? Başka bir hayatına yeni bir faz, yeni bir dönem başladı ve tamam devam etsin Hani bir kereye mahsus mu bu? Fakat bir amaarasına gidiyor, işte ibadet geldiğinde orada ne yapıyorsa biliyorsunuz onları bilmiyoruz. Efendim e, dualar ediyor neyse melek gelmiyor arkadaşlar. Buna fetretül vahyi deniyor. Yani vahyin kesilmesi. Bununla ilgili çok ö, çeşitli rivayetler var. Birkaç gün olduğunu söyleyenler var. Üç yıl, üç yıl kadar sürdüğünü söyleyenler var. Fakat tarih kitaplarından anladığımız kadarıyla bu böyle birkaç günlük mesele değil. Çünkü Peygamber Efendimiz çok üzülüyor. Peki neden sizce Cevran bir kere Görünüp bıraktı böyle uzun bir ara Biz tahminlerimizi söylüyoruz Benim kanaatim arkadaşlar e, Meleğin gelişinin Kendisiyle bir alakası olmadığını Yani kendisinin bunda bir Yetkisinin olmadığını bilsin diye Çünkü insan bile Kendini ne zannedebilir ya Üstülsene yani Çağırıyorsun melek geliyor yani İşte gidiyorsun daha Melekle görüşüyorsun falan Hani, daha sonra birkaç zaman sonra Mekkelilerle mücadelesi başlayınca Peygamber Efendimiz'in Mekkeliler Medine'ye bir adam gönderiyorlar. Medine'de Yahudiler var. Onlardan Peygamberimizi yalanlamak için üç tane bir soru öğreniyorlar. Yani Yahudiler diyorlar ki bizim aramızdan biri çıktı, peygamber olduğunu iddia ediyor. Biz ona ne soralım da anlayalım peygamber midir, değil midir? Yahudiler onlara, onlara üç tane soru söylüyor. Diyor ki ruh nedir diye sorun, kıyamet ne zaman kopacak diye sorun, bir de zülkar kimdir diye sorun. Eğer ruh ve kıyamet hakkında konuşursa bilgi değil peygamber değildir. Çünkü bugüne kadar hiçbir peygamber ruh ve kıyamet hakkında kesin bir şey söylememiştir diyorlar. Geliyorlar Mekke'liler peygamber e bu büyük soruyu soruyorlar. Salonlar ve yani peygamberimiz ne diyor onlara? Yarın gelin anlatayım diyor. Çünkü melek gelecek soracak. Cebrail 15 gün gelmiyor arkadaşlar. Çok, çok sarsıcı bir hadise. Her gün peygamberimizin kapısına gelip ne oldu? Rabbin seni terk mi etti? Ne oldu? Bitti mi peygamberle falan diye dalga geçiyorlar peygamberimize. Gelmiyor Cephah. 15 gün sonra geldiğinde ilk önce şu ayetle geliyor. Ve zaten şeyin inni farinun derike hala. Hiçbir şey için yarın ben bunu yapacağım deme. İlla en yaşa Allah. Allah dilerse de, ancak Allah dilerse de, yani senin kendi elinde mi yani Cebrail'in gelmesi? Yarın gelin size açıklayan Allah izin verirse demedin. Hani inşallah demedin, Allah demedin. Senin elinde mi yani, senin kontrolünde mi Cebrail'in gelmesi? Çünkü arkadaşlar, geçmiş kavimlerde, özellikle de Hazreti İsa için, söz konusudur. İnsanların peygamberlerin kutsallaştırması e, tehlikesi çok kuvvetli peygamberlerle insanlar arasında gelişkide. Peygamberin o bilincinin çok keskin olması lazım. Yani ben hiçbir şey bilirim. Ben bir beşerim. Allah bildirmedikçe, Allah istemedikçe, Allah cebrail'i göndermedikçe ben kendiliğimden hiçbir şeyi bilemem. Bakın İfkadisesi'ni düşünün. Bir sürü böyle olay var. peygamberlerimizin hayatında. Allah bilirmedikçe bilemiyor. Mesela Bedir'den, Bedir savaşından sonra esirleri ne yapacağız? Ayet yok. Bilmiyor ne yapıyor? İstişare yapıyor. Oradan çıkan kararı uyguluyor. Mesela buna göre ikazlar geliyor daha sonra. Yani çeşitli olaylarda Cenab-ı Hak hem peygamberimize hem bize bir peygamberin dahi dahinin altın beş gelecesi bir peygamberin dahi Allah bildirmedikçe gaybı bilemeyeceğini bize gösteriyor. Peki peygamber bile böyleyse şeyhler cemaat liderleri saygı duyduğunuz hocalar ne bileyim yani rüya tabiri yapanlar falcı gibi davranan bunlar gaybı bilebilir mi arkadaşlar yani? her gün peygamberle görüşüyor benim şeyim. Mümkün değil. Yani mümkün mümkündür ama böyle bir şeyi insanların bilmesi mümkün değil. Anlatabildim mi arkadaşlar? Onun için hiç kimsenin gaybı bilemeyeceğini ve meleğin gelişinin, gidişinin peygamber Efendimizin elinde olmadığını gösteriyor ve çok çok bu dönemde çok üzülüyor peygamberimiz arkadaşlar. Yani bulalım derecesinde. Niye? Çünkü gerçekse niye devam etmiyor? Gerçek değilse ben aklımı kaybettim. Böyle bir e, ikilemde kalıyor. Bir gün Kiradağından evine gelirken Cebrail'i ilk gördüğü şekliyle semada görüyor. Bütün göğü kaplamış şekilde arkadaşlar. E, büyük bir heyecana ve korkuya kapılıyor. Derhal eve koşuyor ve yatağa giriyor yine. Ve bunun üzerine Melek bir kez daha geliyor evde ve ya ey yüher mündessir um feendir ve rab bekefekim bir ve tiya bekefatahir ve rocuzefehjur ve latemnun te -te -te tesdektir böyle devam eden mündessir suresinin ilk ayetlerini getiriyor. Mündessir suresine de bakın arkadaşlar. Şimdi bakın deyince nasıl bakacaksınız? Büyük çoğunuz bakmayacak. Bakacak olanların büyük çoğunluğu telefondan bir meal açacak, oradan bakacak. Arkadaşlar ben böyle bakmayı kastetmiyorum. Bir tefsirden bunu okumayın. Çünkü tefsirden okumadıkça hele biz avam, biz avam ben de dahil arkadaşlar Kur'an hakkında hiçbir şey konuşamayız tefsirden bakmadıkça ben şöyle bir uygulama yapıyorum instagramda paylaştım aman Allah'ım ne büyük geri dönüşler aldı şok oldum yani herkes yapabilir bunu ne yapacaksın tefsiri çok dikkatli bir şekilde okuyacaksın tamam ben elmalıdan okuyorum sen Kur'an yolundan oku dikkatli bir şekilde okuyacaksın sonra bunu okurken bu peki buradan benim kendim için çıkarmam gereken ders ne bunu her cümleye kendim için. Ya insanlar bunun çok orijinal, çok fevkalade, çok şahane falan olduğunu söylediler. Ben diyorum ki nasıl yani ya? Herkes yapabilir bunu. Ve yapmalısınız arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde birkaç sureyi yaptım. Yüzü sırası ile yapıyorum. Sonra bunlardan bunlarda ortak olan şimdi mesela her sureden 8-10 arası Böyle prensip çıkarıyorum. İşte şunu yapman gerekiyor, şöyle davranman gerekiyor, şunu yapmaman gerekiyor. Çünkü bu sürede bunlar anlatılıyor. Sonra bunlardan kendime arkadaşlar ortak noktalarını tespit edip 18 maddelik günlük kontrol listesi hazırladım. 18 madde var. Her gün akşam tarih atarak... 18 maddeyi böyle sayfaların bu tarafına yazıyorum. Ben yazılı çalışıyorum. Siz onu bilgisayarda şurada burada da yapabilirsiniz. Şuraya yazıyorum şu sütuna. İşte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye. Sonra karşısına sütunlar çiziyorum. Her birine hafta, her gün, akşam altı eksi koyuyorum. Böylece neyi görüyorum arkadaşlar? Ya bir de bunları gruplandırdım. Bu 18 maddeyi yani bedenimle ve sağlığımla ilgili olanlar. Manevi gelişimle ilgili olanlar, entelektüel konularla, ilmi konularla ilgili olanlar ve maddi ekonomik olanlar. Bu ıı, Aynav suresini öyle bir çalışın bakalım kendiniz için. Bakalım siz ne çıkaracaksınız. Şimdi ne diyor Muddestir Suresi arkadaşlar? Ya ey el muddettir. Ey örtülere bürünen. Bu o, hitam şekli arkadaşlar bir ee, klasiktir içinde bulunduğu durumla tanımlayan bir idam. Ey düşünen kadın gibi. Ya da ey güler gibi. Anlatabildim mi? Yani içimizde, içinde bulunduğunuz durumla hitap ediyor. Unfe'endir. Kalk ve insanlara uyar. Şimdi arkadaşlar peygamberlerin görevi imzardır. Beşiran ve nevira diye geçiyor. Gücdeneyici ve inzar edici. İnzar ne? Türkçesini söyleyelim. Korkutucu diye çevriliyor. Yetersiz arkadaşlar. Çünkü korkunun çeşitleri var. Korkutucu deyince her türlü korku akla geliyor. İnzar ise bir kimseye akıbetini göstererek korkutmak demektir. Yani bu yol trafiğe kapalı veya bu yol çıkmaz sokak. Buraya girersen geri geri çıkmak zorunda kalırsın. İşte bu inzardır. Anladın mı? ama burada öcüler var orada bilmem neler var korkutmadır e, faydalı korkuyla faydasız, kork, zararlı korkuyu ben şöyle ayırdım kendi zihnimde. psikologlardan yardım bekliyorum varsa aranıza yanlışsa lütfen düzeltin e, faydalı korku arkadaşlar insanı geliştiren korku yani bundan korktuğum takdirde ne yapabilecek ne yapmam gerektiğinin çok bariz olduğu korkulardır Anlatabilirim. Bariz. Yani ben işte kilo almak istemiyorsam, korkuyorsam obez olmaktan ne yapmam gerektiği belli. Bu sağlıklı bir korkudur. Ben sınıfta kalmaktan korkuyorsam bu sene ne yapmam gerektiği vaktinde bellidir. Yani belirsiz değil ama önceden nasıl olacağım bilmiyorum yani. Cen çarpar mı bileyim? yapılır mı? Yani. Bunlar sağlıksız korkular. Hatta büyü, mesela bunlarla ilgili bile değil mi? Felak suresi var, nas suresi var, sabah akşam okuyacaksın falan. Ee, peki hangi korku, korku hangi aşamadan sonra patolojik olur? Sağlıklı korkular bile. Arkadaşlar. Sağlıklı korkular bile eğer seni eylemden alıkoyacak kadar şiddetliyse yani çok o kadar şiddetli ki yapman gerekeni yapamıyorsun. O zaman da başka onun altında başka kişisel sebepler aradır. Ama inzar arkadaşlar akıbetini anlatarak. Yani doktorun bizi korkutması inzar değil mesela. Havf değildir. Yani doktorun bizi korkutması. Doktor diyor ki bak böyle yemeye devam edersen işte ayağın kandıral olacak, şeker hastası. Bir sigara içmeye devam edersen ayağın kandıral olacak, ayağın kesilecek. İşte böyle yaşamaya devam edersen üçüncü kalp krizini geçiririz. Bunlar arkadaşlar imzardır. Yani ne yapıyor? Seni bekleyen bir netice var ama sen onu görmüyorsun, sana onu bildiriyor. İşte meyganberlerin görevi de budur. Bu, bu dünya gemisinin nereye gittiğini anlatıyor. Bak orada seni ne bekliyor? Karşına niye çıkacak? Yani cenab şöyle de diyebilir mi? Sürpriz dirildiniz. <gülüyor> yani düşünsenize hiç bilgi vermeden. Evet, gelin bakalım şimdi diyebilir Hiç değil. Her şey belli arkadaşlar. Hatta ben şöyle diyorum. Yarın ne olacağım? Belirsiz ama ölünce de olacağım belli. Yani o kadar ölümden sonrasında o kadar detaylı diyor ki Kur'an-ı Kerim bize yaşarken başımıza gelecek olanlar daha az belli. öldükten sonra ne olacağı çok belli, çok net. Hiç sürpriz yok arkadaşlar. Varsa da olumlu yönde olacak sürpriz. Yani sen dehşete kapılacak diyeceksin ki beni nasıl affe Allah senin bir tarafından bir tarafından bir tutulacak bir taraf bulacak yani bir bakacaksın affedilmişsin. Yani orada Cenab-ı kendi, kendi nasıl diyeyim değerlendirmesi hep rahmeti esas alarak yapacak tutulacak taraf arayacak sende. evet öyle hadisler var çünkü adamın biri çok seviyorum bu hadisi ee, peygamber efendimiz ki adamın biri öldü mahşer meydanında işte allah Teala meleklere dedi ki açın bakalım defterini ne var ne iyilik yapmış Baktılar hiçbir iyilik bulamadılar hiç iyilik yapmamış ne ibadet, ne sadaka, ne bir şey, ne, ne hiçbir şey yani. sadece bir tane iyi huyu varmış bir tane onu söylüyor melekler diyorlar ki, ya Rabbi? bir tek şu var bu adam tüccarmış Herkesle çok alacağı olurmuş varlıklı bir tüccarmış alacaklarını tahsil etmeye gönderirken memurunun görevlisi neyse kölesini ona tembih edermiş dermiş ki git bak adamın durumu sıkışırsa baskı yapma mühlet ver dermiş yani sıkışık durumdaysa hani bunlar şu anda ne diyorlar? Yeniden yapılandırma. Borcu yeniden yapılandırma. Yani mühretmenler. Cenab-ı bunu söylüyor melekler. Cenab-ı Hak biliyor da yani adamın da duyması için bunlar. Cenab-ı Hak diyor ki tolerans göstermeye ben ondan daha yarıyım götürün cennete diyor. O benim kullarıma tolerans gösterdi, ben de ona tolerans gösterdim. Yani genel olarak bize tutulacak bir taraf arıyor. Eğer kıyamet gününde bir sürpriz olacaksa bu af yönünde olacak yani. Ama o kadar detaylı biliyoruz. Ee, az önce tefsirde Miraç hadisini okudu. Yani zina yapanlar ne olacak, işte şunu ne olacak, böyle sat, beş vakit namaz. Kadi, kabir azabı. Peygamberimiz diyor ki şu kabirdekiler ne azap çekiyorlar. Yardım sulağa kabirde de mi azap var? Tabii diyor idrardan korunmadıkları için diyor. Yani tabii bize de bu nesvese yol açıyor ama e, çok temizlik e, takıntılarımız var e, milletçe. Efendim vesveseye yol açmasın Böyle idrardan korunmadıkları için diyor işte bir başka seferine nevi beden dolayı diyor laf taşıdıkları için diyor yani belli kabirde nasıl olacak İşte o dirilince nasıl olacak münker ve kir kim neyle karşılaşacağız dirilince ne olacak mahşer nedan neler olacak o kadar detaylı benim çünkü neden inzar un feendir Kalk öyle yatağa girmek yok sen artık görevlisin Kalk ve insanları inzar et inzen akıbetlerini anlatarak onları uyar. Ve, ve, pe, pe, pe, bir işte, ayet-i devam ediyor. Siz ona bakacaksınız. Müddessir suresinin başkasına. Sonra arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in ilk zamanlar İslam'ı gizli gizli yaydığını ve açıkça davet yapılması emredilene kadar bu işi tek tek yani tek tek insanlara anlattığını görüyoruz. İlk davetini de hanımı Hazreti Hatice'ye yapıyor. Yani Peygamber Efendimiz'in yanında kadınların çok kıymetli bir yeri var arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in ilk ortaya çıktığında da arkadaşlar hep kadınlar destekledi. Ve hayatı boyunca da peygamberimiz kadınlarla istişare etti kadınlardan destek aldı e, savaş meydanı hariç gittiği her yere anımlarından birini mutlaka götürdü yanında hanım olmadan hiç seyahat etmedi peygamber efendimiz böyle yin yan gibi yani hani o en kriz anlarında ve bana dünyadan iki şey sevdirildi diyor gözümün nuru namaz şey üç şey sevdirildi affedersiniz gözümün nuru namaz güzel koku ve kadın diyor cinsindeki cinsellikatif. Bakın Osmanlıca'da kadına cinsellikatifti. deniyor Yani o bir kadınla konuşmanın getirdiği dinginlik, huzur, e, huzur veren bir varlık olması gerekiyor ve bu kapasite var. Bu kapasite var. Çünkü rahmetin tecellisi yani. O yumuşaklığın, o rahmetin, o sükûnetin e, tecellisi. Regülatör gibi yani. Neyse. Efendim tabii ki kavgacı kadınlar da var. O da olması gerekiyor. E, ama onun bile insanı sakinleştiren, huzur veren efendim, bir tarafı var. Şimdi arkadaşlar kim inanır bana diye ilk önce Hazreti Hatice ile konuşuyor. E, ve ha, onu da söyleyeyim geri gelince tekrar kadınlara danışıyor Peygamberimiz ve dediklerini de yapıyor arkadaşlar. Daha sonra hayatında bunun örnekleri var. Kadına danış ama dediğini yapma diye bir var ya, kesinlikle Peygamber Efendimiz'le şey değil, ilgili değil. Hz. Adice kimse inanmazsa ben inanırım diyor. Ve ilk defa tasdik eden kişi, ilk Müslüman yani. Peygamberimiz daha önce Cebrail'in kendisine öğrettiği abdest alma ve namaz kılmayı Hazreti Hatice'ye öğretiyor. Bunu da söyleyeyim bu vesileyle. Arkadaşlar Peygamber Efendimizin din adına Cebrail'den ilk öğrendiği eylem. Bakın söz değil. İlk öğrendiği söz Alak Suresinin bir gayetleri. İlk öğrendiği eylem abdest ve namaz oluyor. Ve peygamberimizin bu dünyada son yaptığı şey de namaz kılmıyor. Son sözü de namaz, namaz, namaza dikkat edin. Yani onunla başlıyor, onunla bitiyor peygamberli arkadaşlar. Bak bunu unutmayın arkadaşlar. Namazsız dinde hayır yok diyor. Beynel mer'in ve beynel kufri terk ussalat diyor peygamberimiz. Kişiyle küfür arasında namazı terk etmek vardır Namazı terk ettiği zaman kişi küfre girer anlamında değil. Küfürle karşı karşıya kalır. Onun için mutlaka arkadaşlar. Ve bir şey keşfettim kendimde. Böyle namazı bir sorumluluk, işte aradan çıkarılacak bir şey olarak hatik atılacak. Yani burada yapmak zorundayız falan diye. Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Onu hayal edin. Namazı hayal edin yani. Siyah sıyı kılacağım şimdi çıkınca. Sabahleyin işte saati kuruyorum, yarım saat arayla işte zaten şimdi kılmıyorsa birini vallahi yani ne yapmak lazım? 8'deyip 8'i, 8'de, 10 geçerine güneş doğuyor. Efendim ee, sabah namazını kılacağım, şahitli namaz, işte şu sureyi okuyacağım. Ne bileyim yani orada yaşayacağınız hisleri hayal edin. Çünkü canlandırdığı hayal ettiğiniz zaman bir zevkle onu kafanızda birleştirmiş oluyorsunuz. Öbür türlü bir eziyetle onu birleştirmiş oluyorsunuz. Bir de size acizane tavsiyem namazla ilgili arkadaşlar. Bizi namaz konusunda en çok zor dayan şey hele kadınlara abdest al. Abdestli olsak var ya hepsini kılacağız. <gülüyor> yani bütün mesele abdest almaktır. Abdest almayı size bak yalvarıyorum bir deneyin arkadaşlar. Şurada abdest alırken telefonunuzu kurun ne kadar sürüyor? Bir defa çok uzun değil yani. Abdest almak, çok uzun bir şey değil. Abdest, e, namazın, namaz konusunda çok titiz olanların abdest almak zorunda kalmamak için su içmedikleri var. Müslümanların çoğu dövbe hastası yani. <gülüyor> Arkadaşlar bu da yanlış, bak size bunu da söylüyorum. Suyunuzu için, yemeğinizi yiyin, abdest almak, e, Kur'an-ı Kerim'den size ödev, abdest ayetini bulun. O ayeti, uzunca bir ayettir. Son cümlesinin tefsirine bakın arkadaşlar. Ok veya sadece meyanından düşünün. O son cümle ne demek istiyor? Abdest ayeti bir tane zaten. Onun son cümlesi, Maide suresinin başlarında son cümlesi abdest bir nimettir arkadaşlar. Diyor ki Allah size nimetini tamamlamak istiyor. Ve abdestin farz kıldığı coğrafyayı düşünün. Su var mı? Medine'de bir tane kuyu var. Yani suya siz hiç iplikten abdest aldınız mı yani? Ne kadar zor. Yani anlatabildim mi arkadaşlar? Şunu krensip haline getirin. Olabildiğince, olabildiğince her abdest bozduğunuzda abdest Bir zırhtır aynı zamanda abdest daha sonra peygamberimizin kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm de İslam'a girdiler. Hazreti Fatıma'nın o sıralarda 4-5 yaşlarında. Çünkü küçük küçük kızı peygamberimizin. Onun arkasından ve o sıralarda peygamberimizle oturan ve o 10-11 yaşlarında olan Hz. Ali, Ali bin Ebi Talib ve peygamberimizin azatlısı Zeyn bin Harise iman ettiler. Hazreti Ali'nin iman etmesiyle ilgili arkadaşlar bir hikaye anlatılır. Ee, Hazreti Ali diyor ki peygamberimizi görüyor böyle namaz kılarken Hatice ile beraber. Ne yapıyorsunuz siz diyor. İşte anlatıyor peygamberimiz ona. Bu da çok öyle bakın. Ya bu çocuk ne anlar ya? Demiyor. Ona peygamberliği İslam'ı anlatıyor. Arkadaşlar. Ondan sonra Hazreti Ali'ye teklif ediyor Müslüman olmasını. Aziz diyor ki bunu babama sormam lazım. Peygamberimizle yaşıyor ama babama sormam lazım diyor. Erdesi gün ediyor, erdesi geliyor e, diyor ki ben diyor, kabul ediyorum Müslüman olmayı diyor. Peygamberimiz diyor ki sordun mu babana? O da diyor ki sormacaktım ama diyor düşündüm diyor. Allah beni yaratırken ona sormadı ki ben onun gönderdiği peygambere iman ederken ona sorayım Yani Çocuklar tabi Hz. Ali'nin çok zeki olduğunu falan biliyoruz. Ama çocuklar ciddiye alırsanız arkadaşlar inanılmaz cevaplar veriyorlar. Çocukları yani ciddiye alın ve onlarla inanç konularını metafizik konuları, ahlaki konuları konuşun. Çünkü onlar çok temiz, Günahsız yani. Öyle olduğu için çok ve doğrucu çok açık şeyler açık, böyle nasıl belirliyor gibi yani fikirler söyleyecekler size. Allah'a emanet olun.